Hz. Ebu Bekir daha sonra Üsame'nin kumandanlığı hakkında ileri geri şeyler söyleyen muhacirleri getirtti, onları azarladı ve Üsame'nin ordusuna katılmalarını emretti, böylece içlerinden bir teki bile geri kalmaksızın hepsi orduya katıldılar, Hz. Ebu Bekir cürüften yola çıkmakta olan Üsame ordusunu bir müddet takip ederek onları uğurladı, ordu 3000 bin kişiden oluşup bin kadar da atları vardı, Ebu Bekir bir saat müddetle at üzerinde bulunan Üsame'nin yanında yaya olarak yürüdü, sonra sonra da, dininizi, görevinizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum, dedi ve ekledi, bu görevi sana Allah'ın Resulü vermiştir, Hüseyin, git Hazreti Peygamberin emirlerini yerine getir, ben bu konuda sana emir vermeyeceğim gibi seni alıkoymayacağım da, ben ancak Hazreti Peygamberin bir emrini yerine getirmeye çalışıyorum, böylece Hüsam hızlı bir şekilde yola devam ederek İslam'dan dönen Cüheyn'e ve kuzağının diğer kabilelerini geçti ve vadil kura da kurdu, orada beni uzreden Höreiz isminde birini gözcü olarak çıkardı, bu kişi Übna denilen yere varıncaya kadar gitti, etrafı inceledi ve yolları iyice öğrenerek geri döndü, Üsam ordusuyla Übna'dan iki günlük mesafede buluştu, hemen Üsame'ye çıktı ve halkın gaflet içerisinde olup ordunun gelişinden haberleri olmadığını söyledi, ayrıca herhangi bir askeri hazırlıkta bulunmadıklarını da haber verdi, bunun üzerine Üsam onların toparlanmalarına fırsat vermemek için sürağıl hareket etti ve Rumları sabah saatlerinde hazır ıksız olarak yakaladı